Takrib makamının ilk kapısı, nefs ve sıfatının bilinmesidir. Nefsin isimleri yedidir. 1. Nefsi emmaredir. Devamlı dünya lezzetlerini, şöhret ve şehveti ilham eder. Aynı zamanda kalbi aşağı doğru indirir, kötü şeyleri öğretir. Bu nefsin eserinden kibir, benlik, hırs, şehvet, kıskanmak, cimrilik, Kin, intikam almak, gazaplanmak gibi ahlaklar çıkar. Yani kendisinin nazarında dünya, zinetlenmiş, keyfe hazır bir gelin, kendisi de bir güvey gibidir. Onun için şiddetle dünyaya sarılır. Çıkan ahlaklardan hepsi olursa, o nefsin sahibi fasık olur, veya ismi şeytan olur, veya ismi kafir olur. Bu nefs imanlı olanlarda pek ender bulunur. Bulunduğu takdirde de ondan çıkan yukarıdaki ahlaklardan bir veya ikisi olur. Çünkü bu nefs çok zamanlarda kafir ve münafıklarda bulunur. Bu mertebede menfi sorular kuvvetli, cevapsızdır. Veyahut gayet sönük cevaplarla iç mücadele olunur. Nefsin ve kalbin harp meydanı da dimadır. Bu nefsten kurtuluş çaresi kuvvetli delilleri elde etmek ve tasfihi itikattır. 2. Nefsi levvamedir. Devamlı mücadele yapar. Bazen kalbe itaat eder. Onun nuru ile münevver olup, geçmiş günahlarına pişmanlık ilham eder. Bazen de kalbe isyan eder. Heves, hırs, düşmanlık doğmasına vesile olur. Bu da ekseriya, yeni talime başlayanlarda bulunur. Talebe, isyanı tarafına meylederse, üstadından ayrılır. İtaat etmezse kalbe Meylederek Üstadına bağlanır. Terazi şudur ki ilk ilham eylediği iyiliye teslim olmak gerekir. Şerri de ilham ederken onu ölüm ile korkutmak gerekir. Yani rabitay mevt ile. Burada soru-cevaplar mücadelesi aynı seviyede olur. Bazen soru zayıf, cevap kuvvetli olur. Bu mertebede şeytan ve nefs birleşir vesveseyle kalbe saldırırlar. Çoğu zaman fiilden de iki kuvvetin etkisi ağzalarda görülür. Rabıta ve zikirle kurtulur. 3. Nefsi mülhemedir. Kur'anı hakimde, فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْأَفْلَحَ مَنْزَكَاهَا Allah şerden sakınması için şerri hayrı işlemesi içinde mülheme nefsine ilham etmiştir. Onu şerden temizleyen felah bulmuş, onu masiyete sokan da büyük bir zarara uğramıştır buyurulmaktadır. Nefsi mülheme uyanırken, nefsi emmare gayet mağlup olur. Daima ona iyiliği ilham eder. Kötü ahlakı men eder. Yerinde ilim, tevazu, yumuşaklık, kanaat, mertlik, Sabır, belaya tahammül etmek gibi güzel ahlakları doğurur. Hatta ve hatta mürşid kuvvetli olursa devamlı olarak mürşidin kalbinden kendisine ilham gelir. Bu makama varmadan evvel mürşidinin kamil olup olmadığını idrak edemez. Buraya varıp da kendisiyle şeyhinin aralarında bir ihtilaf olunca nefsi mülhemenin ilhamına göre hareket eder. Lakin Üstadı kamil olursa, üstadına muhalefet edemez. Ancak rabıta ile ondan ayrılır. Şayet imkan bulursa, mürşidinden başka bir zate müracaat edip, basiretini açtırmak için hemen ona teslim olabilir. Buraya kadar insan kendi kendine çıkabilir. Bu mertebede hayvani nefs tamamen ıslah olur. Şeytan ona bariz ve açık olarak saldırmaya başlar kimisini ibadete güvenmekle, kimisini korkutmakla, kimisini de ümitsizliğe sevk etmekle düşürür. Bu makamın alameti, menfi soruların gayet sönük, cevapların gayet parlak olmasıdır. 4. Nefsi mutmainnedir Kötü ahlaklardan tamamen pak olmuş ve kalbin nuru ile nurlanmış, bu sayede güzel ahlaklar ile şereflenmiştir. İslam hukukunun emirlerinde delil bile aramaya cesaret etmez. Zerre kadar şehvete, şöhrete, hırsa meyletmez. Bu da biraz öğrenmiş, seyri sülukundan biraz bilmiş amel edenlerde bulunur. Bunun alameti tamamen fena bulmuş ve kalbin nuru ile nurlanmış. Hatta kendisinde fenalıklara bir arzu bile kalmamış olmasıdır. Ela bi اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ Dikkat edin! Kalpler ancak Allah'ın zikri ile sükunet bulur. 5. Nefsi radiyedir Bu nefs uyanırken keramet, ihlas, zikrin hakikati ve tesiri doğar. Artık ona isyan edilmez. Çünkü Allah rızası ondan tesir eder. İşte bu makam velayet makamıdır. Bu makamın işareti hüzün ve korkunun kalmamasıdır. Lakin bu makama varanlar velidir, arif değildir. Onun için başkasını irşada kalkışamaz. Çünkü bu makamda olanların kıyafetinde şeytan, diğer bazı müminleri yoldan çıkarabilir. Burada nefs enaniyetinden yok olur. Fenanın başlangıcı burada olur. 6. nefsin i merdiyedir. Arifler makamıdır. Ariflerin nefsinden, Allah razı olduğu gibi onlar da Cenabı Hakk'a teslim ve razıdırlar. Bekabillah burada tahakkuk eder. Şu kadar ki, bu zatta başkaları için kabili irşat olmadığı halde irşadı sahihtir. Onun açıktan veyahut batınen üstadı emretmiş ise üstadından izin aldıktan sonra irşadı şüphesiz doğrudur. İzinsiz irşada başlarsa indallah mesuldür. Bu makamdan geriye tepme ihtimali vardır. Arif-i billah olan kimsenin kıyafetinde şeytan, başkasının rüyasına giremez. Şeytan, onunla talebe ve müritleri arasına giremez, melek girer. Ancak bu makama kavuşan zat, hasbel beşer muhalefet yani isyan ederse bu takdirde düşer. Düştüğü sıralarda şeytan irşadına müdahale eder. Kendisi tövbe ile tekrar makamına kavuşur. Nitekim Beyazıdı Bestami Veli günah işler mi? sorusuna cevaben evet işleyebilir. Derhal tövbe ve yalvarışla makamına kavuşur buyurmuştur. Safiye diye tabir olunan makam, merdiyenin tekamülünden ibarettir. Bu makamda nefs tamamen saflaştırılmıştır. Bu nefsin sahibi olan zat ve veli ile nebi arasında fark şudur. Veli, Aynı peygamber gibi yaşar. Ancak ona vahiy gelmez. Kendisi ile peygamberi arasındaki fark peygamberlik makamı olur. Aslında peygamber melek vasıtasıyla emirleri direkt Allah'tan alır. Veli ise ilham meleklerinin vasıtasıyla peygamberinin mevcut olan şeriatinin mana ve hükümlerini güzelce anlar. Yani Kur'an ve hadisin manasını işaretlerini ilhamla bilir. Bu ilhama mecazen vahiy denilmiştir. Bir de peygamber vahiy getiren Cibril'i görür ve tanır. Veli ise Cibril'i görmekten mahrumdur. Yardımcılarını da göremez. Fakat Cibril'in yardımcılarından ilham alır. Seslerini işitir. Bu sayede şeytan onun sevdiklerine bile musallat olamaz. Veli, arif Billah olduktan sonra ona bir ruh daha üfürülür. O ruh ile görür, işitir, bilir. Bu ruh ancak kamil insana üfürülür. Mesela Hazreti Ömer sesini Medine'den Nihavende bu ruhla ulaştırmıştır. Hem de Akşemseddin, Eyyub-ül Ensari'nin türbesini bu ruhla tespit etmiştir. Yusuf aleyhisselam da bu ruhun kuvveti ile peygamber olmadan evvel Züleyha'dan kapıya kaçtı. Günah işleyemedi. Hatta Yusuf aleyhisselam bu ruhla Züleyha'yı Müslüman etti. Firavunun karısı, Firavundan kendini korudu. Nitekim haskil, yüz sene daha çekilip bu ruhla insanları irşat etti. Bu ruh üfürülmeden evvel, insanda beşeriyet-i galebe çalabilir. Ama bu ruh üfürüldükten sonra, şeytana mecal kalmaz. Peygamberlerde ise bu ruh, bin velinin ruhundan kuvvetli olduğu için, Peygamberimiz şeytanını müslüman etmiştir. Fakat hiçbir veli buna muvaffak olamaz. 7. Nefsi kâmile ve salihadır. Kemaliyeti beşerin son tekâmülüdür ki, bu makam peygamberlerin makamıdır. Bu makama hiçbir evliya giremez. Bu makamın davası küfürdür. Zira en büyük mürşid, altıncı makamın ilerisine geçemez. Ve ölünceye kadar da her gün ayrı ayrı halleri bu makamda görür. Çünkü her bir kâmil, bir peygamberin izince gider.